Müslümanlar. Türkiye'deki boşanmaların yüzde 80'i, aile içi şiddet ve kavgaların yüzde 70'i, geçmeler ve tecavüzlerin yüzde 60'i, cinayetlerin yüzde 85'i, trafik kazalarının yüzde 61'i, intiharların yüzde 58'i içkiden ve alkolden geliyordu. Lütfen.